Sabri evet abi nasıl Allah enerjiksin. Abi. Haan, <gülüyor> Abiler cümleten selamünaleyküm. Abiler şimdi şu kardeşiniz öğretmen olduğundan dolayı Sabri abi çok fazla öğrenci görüyorum tabii ki. Şimdi yani gönül ister hepsi çok masum olsun. Hepsi böyle canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz. Ama gerçekten liselerde Yaşanan olayları bir anlatsam Fatih abi şurada hüzüntüden ders işleyemeyiz kadar masum. Dikkati bir ver çok önemli bir ders bugün hakikaten. Yani ben bu çocuklara böyle bulduğum yerde sondaj yapmaya çalışıyorum abi. Başlıyorum Allah, kitap, peygamber öyle topluyorum etrafıma. Tabi içlerinden bir tane böyle kırık fırlatma çıkıyor. Ya diyor abi diyor, sen bırak bunları diyor ya. Bize nasıl kız tavlanır onu anlat diyor çocuk yani. <gülüyor> Çocuğun dikkati çok ayrı bir yerde bir gün bir tanesi böyle de sabrı abi sektirdim buna tamam mı dedim ulan ahiret var Allah var kitap var En son dedim bak kardeşim sana bir akıl vereyim dedim hocam dedi verirken sana kalmayacaksa benim için riske girme dedi <gülüyor> <gülüyor> Yani çocuk var ya akraba evliliği midir nedir yani şu cevaba bak abi gerçekten yani durum çok üzücü yani çocukların durumları, verdiği cevaplar o noktada tabi problem sadece çocukları bitmiyor, öğretmende de çok sıkıntı var mesela bir gün yaşlı bir tane hocayla Fatih abi muhabbet ettik Tabii ben ona göre talebeyim yani küçücüğüm böyle çok yaşlı yani ölmüş hürmetten yaşıyor o kadar yaşlı anladın mı abi o varmış yer küre üstüne çok yaşlı böyle acıdı bana ya dedi yazık dedi gencecik diman var dedi pırıl pırıl gençsin ömrünü dini adamışsın dedi Lan o bana ona diyor Sinan abi ben diyorum lan yazık diyorum kaç yaşına gelmiş kadın hala şarabın yanında hangi şey hangi balık yenir işte pamuk nerede onlar konuşuyor mu o bana üzülüyor ben ona üzülüyorum <gülüyor> en son dedi ya dedi Mehmet dedi canım canım evladım dedi böyle yani sonra öyle de konuşuyor dedi sen böyle namaz tesettürü anlatıyorsun da dedi bunlar farz değil dedi <gülüyor> dedim ki hocam bunların farz olmadığına nasıl kanaat getirdiniz dedi ya dedi benim çok dindar bir tanıdığım var dedi Böyle biliyorsun abi kimin elinde Kur'an göster ama çok dindar bir tanıdım, çok dindar bir tanıdığım var dedi. Ben onunla uzun uzun konuştum bana anlattı dedi çat bir de kartını uzattı. Bir baktım he he he Fatih yazıyor. <gülüyor> Lan bu he he Fatih ne demek? Hacı hoca hafız dedi. <gülüyor> Lan var ya küfür ağzıma yakışmıyor ama adama çok yakışırdı yani. <gülüyor> ya bu nasıl bir iş Sinan abi düşünüyor musun? Bir de adam yememiş içmemiş tasdikletmiş olayı yani. Katlı martlı onur tesettürün. Namazın farz olmadığını kartlı ispatları yapıyorlar artık merelere düştüysek ama şu kardeşinize sorarsanız ben problemin en temel yanına okullarda olduğunu düşünüyorum çünkü çocuğun iradesinin bir rol model alacağı yaş evresi o yaşlar ve kimi görse gerçekten çocuk hemen rol model kapacak yani böyle kendi hayatına yakın bir hayat görse ve o yakın hayat namaz kılsa belki çocuk namaza sevk olunacak ama maalesef bak çok üzüntülü bir şey söyleyeyim size okullarda tabi herkese demiyorum ama kısım kısım böyle zümreler var burada öyle bir Allah anlatılıyor ki maalesef Kur'an'ı başka bir Allah yaratmış Kainat kitabını da başka bir Allah yaratmış e şimdi böyle olunca çocuğun gözünde nasıl gözüküyor Allah'la bilim birbirinden çok uzak gözüküyor Fatih abi şimdi ben şöyle bir şey sorsam size bir Allah'ın bazı sıfatlarının tecellisi olan bir kitap Değil mi abi? Kelam sıfatı tecellisi Kur'an-ı Kerim Ve başka başka sıfatlarının tecellisi olan başka bir kitap Kainat kitabı Hiç birbiriyle çelişebilir misin? Bunlar birbirinin açıklayıcısı olması lazım Ama maalesef okullarda Anlatım tarzı çocuklara böyle olmuyor Bazı dine çok yakın Hocalarımız Allah razı olsun onlar var ama bir atomu anlatırken bak bu senin Rabbine sanat eseri yani bunu diyen sayısı çok az yani Bir besmele ile ders başlasa atomlardan Rabbini anlatsa Fatiha ile ders bitse ya ne kadar güzel olur yani bunlar Bilmiyorum imkansız gibi mi geliyor size ama bana çok güzel geliyor çocuğa en çok ulaşılacak evre en çok ulaşacak yaş grubunda çocuklara böyle ulaşılması lazım ama bu olana kadar başka bir formülümüz daha var Fatih abi. Üstad hazretleri zamanında bu benim gönül yangınıma benzer bir vaka yaşıyorlar Samet. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldi diyor Bediüzzaman hazretleri ve bu gelenler içinde de ben hatıralardan dinledim yanılmıyorsam Abdullah Yayın Abi de mevcut. Üstadın yanına geliyor genç yaşında. Bize halıkımızı tanıttır. Muallimlerimiz yani hocalarımız Allah'tan bahsetmiyorlar diyor. Bak abi belki bunu dedikleri evre 1925-1950 Dinin İslam'ı en çok tahrip edilmeye çalışıldı. Ben bir iki tane eski e, fotokopi kağıdı gördüm. Doğrudur yanlıştır bilemiyorum. Ama kağıtta Allah anlatılmadan önce tabiat ana vurguları anlatılıyor. Şöyle bir cümle gördüm. O yüreğim ben kafaya ondan sonra dank etti. Haşa şöyle yazıyordu. Ve Muhammed muhara da hatıralarını yazıyordu diyor. Kur'an-ı Kerim için. Ya küçüklükten böyle bir bilgi alan bir çocuk 1925'lerde ve 50'lerde Ondan sonra sen evde ne kadar bunun üzerine Bir yaratıcı bina edebilirsin Çocuğun akıllarında tesadüf kelimeleri Tabiat ana abi haşa az önce söylediğim cümleler dolanırken Bu çocuk nasıl düzeltilebilir soruyorum sana Bize hâlıkımızı tanıttır diyor bak Üstad'a muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor dediler Ben dedim formül geliyor Sinan abi sizin okuduğunuz fenlerden her fen Bir fen söyle Fatih Biyoloji, Biyoloji. bir tane abi Kimya. Kimya matematik doğru mu öyle devam eder Her fen kendi lisanın mahsusuyla mütemadiyan yani sürekli yani her bahsedilen konuda Zaten hepsinde olmasa Allah sonsuz olmaz Mütemadiyan Allah'tan bahsedip halıkını tanıttırıyorsun Abi cümleye dikkat Fatih çok dikkat muallimleri değil o dersleri dinleyiniz formül nasıl şimdi bugün Belki herkesin medreseye gönderme imkanımız olmayabilir. Doğru mu abi? Ama bir çocuk şu dersi alırsa her gittiği okulu bir medreseye çevirir bu çocuk. Bak abi şurayı anlamak lazım. Atomlardan, partiküllerden Rabbini tanımak. Buna marifetullah ilmi deniyor. İslam'da akaid ilmidir bu. Fıkıhtan vesaire birçok ilimden üste gelir. Marifetullah denen akaid ilmi. Yani bir çocuğun Rabbini tanıması. Bak şimdi bir iki örnek verelim pekişsin kafamızda Ömer abi şimdi ben bir matematik öğretmenin kardeşinim yarım yamalak dandik de olsa bir iki formül biliyorum şimdi bildiğim formüllerden bir tanesi olasılık diye bir konu var belki birçoğunuz liseden hatırlarsınız söyleyin de şimdi olasılık diye bir mesele var bak şöyle bir şey düşün şimdi Yunus ben şu yanıma bir tane maymun otursam hani şimdi. Okulda çocuklara hep tesadüf, ateizm, deizm öyle değil mi? Darwin çok iyi bir alandır. Bak, sürekli bunlar empoze ediliyor ya. Bunların ne kadar saçma, ahmak olduğunu beraber gidelim. Sabri abi hazır mısın? Yanımda kime oturttum Sabri abi? Bir tane maymun oturttum. Maymunun ismi tesadüf olsun. Var mı problem? Ben bu maymunun eline, Fatih, bir tane daktilo versem. Desem ki, ey maymun kendi ismini tesadüfen daktilodan yaz bakalım desem alfabede kaç harf var? 29. birinci harf olan t'yi isabet ettirmesi 29'da bir ihtimaldir doğru mu? var mı problem? ikinci harfi yazması lazım değil mi? ismini tamamlaması için yedi harfli tesadüf samet anlaşılıyor mu? t'yi ve e'yi doğru tutturabilme ihtimali 841'de yüz bir ihtimaldir yedi harfli tesadüf kelimesini bu maymun daktilo'ya basarak yazabilme ihtimali 17 milyar 249 milyon 876 bin da bir ihtimaldir 29 harfli alfabenin ihtimalini konuştum doğru mu? Benim vücudumdaki DNA'da 3 buçuk milyar nükleotit var Yani üç buçuk milyar tane harf var Üç buçuk milyar tane harften her daim doğrusunu tıklayıp Bütün organlarıyla beraber her an Mehmet'i yaratmak Hangi tesadüften bahsediyorsun? Sabri abi bir kıyak geçelim mi? Ben bu işi tesadüfün yaptığını kabul edip bir kıyak geçeyim adamlara Hazır mısın? Madem buraya kadar tesadüf diyelim Cansız atomlardan canlı bir Mehmet'in yaratılmasını nasıl açıklayacaksın? Bakın abiler dikkat edin. Allah'ın varlığıyla ilgili bir şey söylemedik. Bunları Allah yaratıyor da demedik. Bu fen kendi lisanıyla böyle bir tesadüfe ya inanılacak kadar dangalaksındır ya da bunları Allah'ın yarattığını anlayacak kadar insaflı dersidir. Biz buzlu camda gölge görmedik, iman ettik. Elimizde delillerimiz var imanına. Anlatabiliyor muyum? Dedem söyledi, babaannem çok iyi biriydi. Bunlarla iman etmedik. Bak bir örnek daha verelim abi. Şimdi benim elimde altı tane zar olsun. Fatih abi altı tane zarı attım ve altı zarın istediğim rakam gelme ihtimali 46.656'da bir ihtimal. Neden altı zardan bahsettim Mehmet kardeş? Çünkü benim kulağımda altı kemik var. Şimdi şu altı tane kemiğin tesadüfen oluşabilmesi için o altı kemiğin tesadüfle atılıp yan yana gelmesi için 46.656'da bir ihtimal var. Şimdi benim vücudumda 206 kemik daha var. Hesapla. Yaşayan 7 milyar insan var. Onu da hesapla. Geçtiğim kıya fark etmedin Ali Eren. Kemikleri yaratılmış verdim eline. Anlıyor musun meseleyi? Şimdi kemikler nasıl oldu? Bilmiyoruz. Yaratılmış verdim. Bak abiler ha, abi Bak çok ince mesele. Tekrar söylüyorum. Az önce Allah var demedik kim insaflı kalbiyle şu dersi dinlese bunları yaratan sanatkar bir Allah'a bulacaktır elbet yani ders kendi lisanıyla bize halkımızı tanıttırıyor bak abi bir proteinin kainatta tesadüfen oluşma ihtimali bir protein 10 üzeri 161 zaten bu rakamı söyle dersi kapatayım 10 üzeri 161 bak basit bir karıncada 238 tane protein var Ulan sen karıncayı doğrultamazsın, çaynata ilahlık kudretin nerede senin? Hangi tesadüf abi, kim bu tesadüf diyen? Bak az önce karıncadan bahsettim. Başka bir noktaya değineyim mi kardeşim? Benim vücudumda saniyede 50 milyon atom yıkılıp, 50 milyon atom geri yapılıyor. Hangi tesadüfün eli bu 50 milyon hücrenin yapım ve yıkımına ve bunların proteinlerine karışabilir soruyorum size. Hiç akıl çağrı mıdır abi? Bizim bu meselede Allah kelimesini kullanmamıza gerek var mı? Yoksa bu ders zaten kendisi bir Allah'ın varlığını ve birliğini ayan beyan insaflı kalpleri anlatıyor. Bak bizim Urfa'da bir çocuk var Fatih abi Azat diye. Yani manyağın önüne gideni çok çok kırık bir çocuk. Zaten siz çocuğu şimdi ben düşündüm dedim kürsüye çıkıp bu Azat'ı anlatayım dedim nasıl anlatacağımı bulamadım. Bu manyak günlük böyle ses kaydı gönderiyor bize çekip çekip gönderiyor. Dedim bir iki ses kaydını dinleyin çocuğu tanıtın. Can bir dinlesene şunları. Bak şimdi çocuk. Gece bu gece Mehmet abi hacan gene ha gazı tadıyor patlayacak. Zırak kanavar lazım papyon lazım. Ana <gülüyor> <Mehmet> abi. <gülüyor> bu çocuk abi canı sıkıldıkça ses kaydı gönderiyor. Bir tane daha at, at bakalım. Abi İrfan abi siyahın kadarı süslenmek beyazın kadarı kirlenmek. Yani sana ne siyah, ne beyaz, bundan sonra sana kırmızı yedireceğiz abi. <gülüyor> daha mı zarar, daha mı <gülüyor> Can başka var mı? Bir tane daha aç ya. Çocuğu bir tanıyın abi. Ayy, ayy, Abi böyle bir manyak Urfa'dan kalkmış buraya gelmiş. Mehmet abi dedi oturduk konuştuk ama bana nasıl mübarek davranıyor İrfan ayıktırdı çocuğu. Sen Urfa'dan bir kırıklığı vardır dedi İrfan çözdü çocuğu. Neyse oturduk abi muhabbet ediyoruz çocukla. Çocuğa böyle soruları vardı sordu atom partikül bunları anlattım bu dersleri anlattım anlattım anlattım. Anladın mı dedim anladım abi dedi. Ne anladın dedim hepimiz Allah'ın itiydi <gülüyor> Ya burada atom parçalıyoruz. Bu mu ya? <gülüyor> ya böyle bir kardeşimizle imtihanımız ortak oldu. Şimdi abiler son bir örnek daha var. Onunla dersi bitireceğim. Üstad hazretlerinin bir cümlesi var Fatih abi. Diyor ki Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez diyor. Biraz deşerim mi abi cümleyi? Deşerim değil mi? Bir elmanın var olabilmesi için Elmanın içindeki atomlar lazım mı? Lazım. Elmanın İçindeki meyve asidi lazım mı? Lazım karaciğer için lazım. İçindeki bir karbonat atomu lazım mı? Lazım sindirim için lazım. O elmanın ambalajı lazım mı? Lazım. Sinan abi toprak lazım mı? Lazım. lazım. Fatih güneş lazım mı? Lazım. Dünyanın kendi ekseninde 1670, güneş sistemi ekseninde 108 bin kilometre hızla dönüp Samanyolu galaksisindeki 400 milyar yıldızın birbirine çarpmadan tesbih gibi dönmesi lazım mı? Lazım. Dış basış lazım mı? Atmosfer tabakası lazım mı? Lazım. Güneş sistemi, yağmur, toprak, hava, azot döngüsü, karbon. Bir elmanın olabilmesi için tüm kaynak lazım mı Mehmet abi? Lazım. Abi, abi bak çok iyi dinledin çok iyi dinledin. Sabiha abi. Hı. Bir elma sonsuz ihtiyaç sahibi diyebilir miyim? Evet. Değil. Peki bir elmanın sonsuz ihtiyacı karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Yağmuru, güneşi, bulutu, çamuru hepsi karşılanıyor bir şeftalinin olması için tüm kainatın olması şart mı Ali Eren? şart peki bir şeftalinin sonsuz ihtiyacı var mı? evet bir şeftalinin sonsuz ihtiyacı karşılanıyor mu? evet bir yavuzun olabilmesi için tüm kainatın olması şart mı? evet bir yavuzun sonsuz ihtiyacı var mı? evet peki bir yavuzun sonsuz ihtiyacı karşılanıyor mu? evet şimdi iyi dinle ustayı iyi dinle beni Kainattaki her şeyin var olabilmesi için tüm kainatın olması lazımsa ve kainattaki her şey sonsuz muhtaçsa ve bu sonsuz muhtaçlıkları sürekli karşılanıyorsa hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir sonsuz karşılayıcı tarafından kainatta her daim bütün eksiklikleri an ve an yaratılmak zorundadır. İşte biz bu karşılacıya Allah diyoruz. Bundan sonra da hala o ateist arkadaşlar iman etmiyorsa bizimle bir çift sorumuz olacak. Put palestler puta tapıyorsa ateistler de atan tapıyor abi. <gülüyor> Abiler unutmamak lazım. Yani Böyle entelektüel gibi ayva inanmıyorum falan. Unutmamak lazım. Her şey aslına rücu eder. Evet o kadın nereye vuruyorsa iman pamuğu oraya çıkar. Yani gideceğim. Onu <gülüyor> unutmamak lazım. Şunu da unutmamak lazım. Sabri abi, Sabri Reis. Mesele bu dünyada Allah demek abi. Öbür dünyada her türlü dedirtsinler. <gülüyor> Bir zat şöyle dedi. İnşallah tam doğru manayı anlarsınız. Ömer abi şöyle diyor. Mahmut Efendi Hazretleri de olabilir, onun yakını da olabilir. O o gruptan bir arkadaş, Allah razı olsun ondan, diyor ki, cehennem ehlinin hepsi ehli imandır diyor. Lakin iş, işten geçtikten sonra iman etmişlerdir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Lillahil Teala, El Fatiha. Valla zemme zemme hamleytum eme zavfeyi. ziyatı. Bir maniak değil bu maniak buraya gelmiş, affeyizler var ya. Allah'a da bakırdı, Allah'a da orada yalnız selaten de ne urufa'l ya affeyin Var ya sana yaram yaram Allah'a nakul bak. Ya ama ben manyak olduğum kadar sen de güzel bir insansın Mehmet abi. E öyledir Allah kollarına göre verir bir şeyler. Benim manyaksa ne güzel yarattık ki insanlar bizden ibret alsın. Ona göre anlasınlar ha. Sana yerim yerim Mehmet abi. İki gözümsün. Abi böyle bir manyak. Urfa'dan kalkmış buraya gelmiş. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan yapan gibidir.